Merhaba, bugün size iki büyük haberimiz var. Biri Akdeniz, diğeri ise Kuzey Ormanları'ndan. Bizim için çok hayati önemi olan iki ekosistem. Ne yazık ki tehlike çanları aynen Kuzey Ormanları'nda olduğu gibi Akdeniz'de de çalmaya devam ediyor. WWF'in yaşayan gezegen raporu, aşırı avlanma ve iklim değişikliği gibi sorunların birçok balık türünü yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bıraktığını gösteriyor. Akdeniz'de de durum kötü. Balık stoklarının %95'i aşırı avlanmış durumda. Gıda güvencesi açısından hayati öneme sahip balık stokları dünya genelinde azalırken bazı yerlerde tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Dünyadaki deniz memelileri, kuşlar, sürüngenler ve balıklarla ilgili güncel veriler bu canlıların nüfuslarının son 40 yılda ortalama %50 azaldığını, bazı balık türleri içinse düşüşün %75'e yaklaştığını gösteriyor. Son bulgular sorunun bütün ülkeler için geçerli olduğunu özellikle de gelişen dünyadaki insanları tehdit ettiğini ortaya koyuyor. Akdeniz'deki durum pek parlak değil. Akdeniz'de yakalanan orkinoz ve köpek balıklarının %83'ü avlanması uygun görülen boyun altında. WWF Türkiye Deniz ve Kıyı Programı sorumlusu Ayşe Oruç her yıl Akdeniz'de ortalama 1,5 milyon ton balık yakalanıyor. Stokların %95'i aşırı avlanmış ve %89'u tüketilmiş durumda. Köpek balığı türlerinin büyük çoğunluğu risk altında diyor. Oruç bu durum birçok kişinin denizlerden geçimini sağlamaya devam etmesine ve güvenli bir gelecek kurmasına engel oluyor diyerek sorunun ekonomik boyutuna da dikkat çekiyor. Akdeniz aynı zamanda yılda 100 milyonu bulan ve sahillere hücum eden turistlerle her yıl 635 bin tonu bulan tankerlerden kaynaklı petrol sızıntısı nedeniyle de baskı altında. Okyanusların mevcut durumuyla ilgili en güncel resmi ortaya koymak için bu raporu acilen yayınlıyoruz diyen WWF Genel Müdürü Marco Lambertini, tek bir nesil boyunca insan faaliyetleri balıkların üremeleri için gereken süreden daha hızlı tüketilmesini yol açarak ve yuvalarını yok ederek okyanusa ağır zararlar verdi. Gelecek nesillere daha bereketli okyanuslar bırakabilmek için köklü değişikliklere ihtiyaç var. Okyanus ekosistemlerinin çökmesi ciddi bir ekonomik gerilemeyi tetikleyebilir. Yoksulluk ve yetersiz beslenmeye karşı vermekte olduğumuz mücadeleyi baltalar, diyor. WWF Türkiye Doğa Koruma Direktörü Sedat Kalem ise, Tüm bu olumsuz tabloya rağmen çözüm için hala şansımız var. Raporda da belirtildiği gibi ne yapılması gerektiğini biliyoruz, dedi. Denizel ekosistemleri baskı altına alan sorunlara şimdiden etkin bir şekilde eğildiğimiz takdirde gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılayabilmemiz imkansız değil. Dünyanın bize sunduğu sınırlar içerisinde yaşamayı başardığımız zaman denizlerdeki doğal sermayenin yeniden canlanmasını sağlayabiliriz, diyor Sedat Kalem, WWF Türkiye. Doğa koruma Direktörü, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül ayı toplantılarının 5. birleşiminde değerlendirilen Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy ve Beykoz ilçeleri tem bağlantılarına ilişkin 1 bölü 5000 ölçekli NİP değişikliği ve Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir-İstoç bağlantısı 1 bölü 5000 ölçekli NİP değişikliği hakkındaki komisyon raporlarını oy çokluğuyla kabul etti. Ne demek bu? Kuzey ormanları tehlike altında demek. Yani Akdeniz'den sonra Kuzey ormanları da insanların aşırı baskısıyla karşı karşıya. Onaylanan rapora göre yapımına 2013 yılında başlanan ve inşaatı devam eden 3. Boğaz Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çekmeköy ve Beykoz ilçeleri tem bağlantısı Başakşehir-İstoç bağlantısı Paşaköy ve Sancaktepe kavşakları ile Planları işlendi. Onaylanan rapora ilişkin açıklama yapan meclis üyesi Hüseyin Sağ rapora red oyu verdiklerini belirterek şunları kaydetti. Kuzey Marmara Otoyolu ile ilgili bölgesel olarak ek imar şartları getiriliyor. Yani önce bir plan geçti onu daha çok geliştirmek için ekstradan imar planları getirilerek orada Kuzey Marmara Otoyolu adı altında emsaller arttırılıyor. Biz de CHP grubu olarak karşı geldik. Yeni yapılaşma istemiyoruz. Neden her ay Kuzey Marmara Otoyolu ile ilgili bir plan getiriyorsunuz? Kavşak düzenlemesi adı altında imar değişiklikleri oluyor. Dava da açacağız. Bunu izleme komisyonuna alıyoruz. Orada ek imar artışı ve yapılaşmaya karşı geliyoruz dedi. Aynı hattın Beykoz ve Sarıyer ilçelerinde bulunan bağlantı yollarına ilişkin 1 bölü 5000 ölçekli imar planı tartışmalar eşliğinde 20 Temmuz 2015 tarihinde yine oy çokluğuyla kabul edilmişti. Kuzey Marmara Otoyolu'nun bağlantı yollarına ilişkin imar plan değişikliklerinin görüşüldüğü İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde de kuzey ormanları savunmasına bağlı bir grup eylem yaptı. İnşaat çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği kuzey ormanlarından getirdikleri ağaç gövdelerini İstanbul Büyükşehir Belediyesi binası önüne koyan eylemciler, biz bu ağacı taşıdık, siz vebali taşıyamazsınız yazılı pankart açtı. pankar'ta müdahale eden güvenlik görevlilerine CHP'li meclis üyeleri müdahale etti. Dört kişinin sessizce pankart açtığı eylemde yaklaşık on kişilik güvenlik ekibi bina önünde barikat oluşturdu. Kuzey Marmara Otoyolu inşaatına ilişkin planların mecliste onaylanmasını eleştiren grup, Kuzey Ormanlarında yaşayan ağaçların dili olmaya geldik. Ağaçlar her şeyi anlatıyor. Yüz binlercesini katlettiler. Şu anda bu binada onun planlarını geçirmeye çalışıyorlar diyerek tepki gösterdi. Derin ekolojist bir bakış açısıyla baktığımızda Kuzey ormanlarında yapılanın tam bir katliam olduğunu söylemek mümkün. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Ağaç katliamlarından, ekosistem tahribatlarından uzak, yeşil ve mavi bir gezegen için esen kalın.